1. Bölüm Teklifi Hükümlerde Ölçüler Meşru ve Gayrı Meşru'un Tarifi Kısımları Mükellef, Allah Teala'nın hitaplarını yani emir ve yasaklarını kabul edebilen kimsedir. Bunda kadın veya erkek söz konusu değildir. Allah Teala'nın kuluna teklif buyurmuş olduğu emir ve nehirlerin eserlerine ahkam yani hükümler denilir. Binaen aley teklifi hükümler Allah Teala'nın emir ve yasaklarının eserleri demektir. Bu eserler de meşru ve gayr-ı meşru olmak üzere iki kısma ayrılır meşru Allah Teala yahut onun resulü tarafından hoş görülmüş şeylerdir. Bu da 5 kısımdır. Farz, vacip, sünnet, müstahap yahut mendub ve mübah. Şari' tarafından bunlar beyan olunduktan sonra örf ve adetlerin hükümleri batıl olur. Çünkü Ehl-i sünnet ve cemaate göre iyilik ve kötülüğü birbirinden tefrik eden akıl değil şeriat'tır. Mesela şariat-ı nikahı emretmiş. İster vacip olsun, ister farz ve ister sünnet olsun. Nikah meşru sayılır. Bütün insanlar meşru görmezlerse dahi nikahın hükmü gayr-ı meşrua dönüşmez. Bütün şer'i hükümler buna kıyas edilir. Gayr-i meşru, farza mukabil haram, vacibe mukabil tahrimen mekruh, sünnete mukabil tenzihen mekruh, farzı veya vacibi bozacak haram veya mekruh olan müfsitler olmak üzere üç kısımdır. Fiilin yapılmasına yahut terkine bağlanan yap veya yapmadan ibaret ilahi hitaplara emir ve nehiler denilir. Her emir meşru ve her nehi gayr meşru sayılır. Yukarıda beyan ettiğimiz gibi meşru ve gayr meşru hüküm olarak emir ve yasaklar sekiz kısma ayrılır. Şer'ain buyruklarına inanarak boyun eğene muti' boyun eğmeye itaat denilir. Şer'ain buyruklarına karşı baş kaldırana asi baş kaldırmaya isyan ve masiyet denilir. Yahut yasaklayıcı emirlere nehi yasaklanan şeylere menhiyun an denilir. İmandan sonra itaatin derecesi olduğu gibi, küfürden sonra da isyanın derecesi vardır. Her müminin, yapması veya terk etmesi icap eden her bir fiilin işlenmesinden önce, o fiilin şer'i hükmünü bilmesi, farzlarda farz, vaciplerde vacip, sünnetlerde sünnettir. Mesela, Ezan okunduğu zaman, namaza bağlı olan hükümleri öğrenmesi farz olur. Ramazan ayı geldiğinde, orucun hakkındaki hükümleri bilmesi farz olur. Zengin olduğu takdirde, nisaba malik olduğu andan itibaren, zekatın hükümlerini bilmesi farz olur. Evlenmek istediği andan itibaren, Evliliğe bağlı olan hükümler farz yahut vacip yahut sünnet olur. Hasılı müminin bir anda şer'i hükümlerin hepsini öğrenmesi mecbur olmayıp, bilicmal hepsine inanması farz olduğu halde işlemesi anında ameli bakımından öğrenmesi farzlarda farz, vaciplerde vacip olur.